Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün iki konuğum var. Lezzetli bir konudan bahsedeceğiz. Nazlı Pişkin, yemek yazarı, yemek tarihçisi de diyebiliriz. Petek çırpılı, peteği tanımlamak çok geniş, sığmıyor kelimelere. Yemek kültürü, epikürgen dedik. Lezzet bekçisi dedik, gelenekseli kavrama, kavratma dedik. Ama benim eski meslektaşımdır Petek. Yani araştırmacıdır, duayenlerindendir. Ben hala kabul etmiyorum ayrılmanı. Hoş geldiniz diyelim. Hoş, Hoş bulduk. Şimdi bir kuzine 34 girişimi var. Kuzguncuk'ta çok sevimli bir mekan. Biraz bu proje nasıl şekillendi? Doğayla ve evrenle nasıl buluştu? Ondan bahseder misiniz? Aslında benim bu eve taşınmamla başladı. Kuzine 34 daha sonra ismi kondu. Ben artık kendi mesleğim beni sırtından <gülüyor> attı gibi hissettiğim an hep çalıştığım için başka bir şey yapmaya ihtiyacındaydım. Bu da benim çalıştığım yıllarda çok sıkıldığımda hep Kaçış düşümde aslında yemekle ilgili belgeseller, yemek kültürü, yemeğin sosyolojisi, e, bunlarla ilgili hep dosyalar hazırlayıp hani fikri olgunlaştırmıştım. E, mekanı gördüğüm andan itibaren de hani alt katı mutfak, üst katı evim olabilecek bir mekandı. Alt katı böyle bir şeye angaja edelim diye düşündüm. Nazlı zaten yine Kuzguncuk'tan arkadaşım. Onun da bu konularla olan ilgisini biliyordum. Birlikte bu fikri geliştirdik. Niye kuzguncuk? Sen hep Levent, Etiler civarında falandın. Gerçi hani kuzguncukla çok örtüşen bir şey ama Evrenin nasıl? suyuna gittim <gülüyor> ve kendimi kuzguncukta buldum diyebilirim. Hı hı. Ee, yaşamımın ikinci yarısından yaşam değiştirirken e, dedim yaka da değiştireyim. Ben Salacak'ta büyüdüm. Evlenince öbür tarafa geçmiştim işime de yakın diye hep o tarafta kaldım Avrupa yakasında ama bu sefer Kuzguncuk beni çağırdı ben Kuzguncuk'a iyi geldim Kuzguncuk bana iyi geldi Hı -hı. diyorum hep Hı -hı. bir anda çok dost bir ortam içinde buldum kendimi oradaki arkadaşlar sanat ortamı sanatçılar Hı -hı. işte yani Nazlı ile orada tanıştık başka bir sürü insanla orada tanıştım tamamen sıfırdan girip böyle bir ee, herhalde evrenin suyuna gittim diyorum ben de orada beni güzel. çok güzel bir yere böyle paraşütle bırakmış gibi oldu kuzguncuk bilmediğim bir yer değildi ama e, yaşam olarak kuzguncuyu seçmem de tamamen e, tesadüf eseri oldu sonradan bu evde tesadüf eseri bana geldi tesadüf hep tırnak içinde kullanıyorum tesadüf olduğuna inanmıyorum aslında ev beni çağırdı gibi hissediyorum e, hatta eve ilk şey kontratı imzaladığımız gün bile çok büyük bir parti verdik ve e, müzikle şeyle dostlukla evi vaftiz ettik diyorum kutsadık neyse işin bu kısmı şeyi <gülüyor> geyik kısmı ama <gülüyor> geri döndüğümüzde konumuza e, şeyde bir yozlaşma var yani lezzet konusunda e, Yiyecek kültürü yükselen bir kültür gibi gözükmekle birlikte içi çok boşaltıldı bu kavramın. Yeni arayışlar var ama gelenekseli oturtmadan, kavramadan, onun derinliğine hiç inemeden neredeyse gece kondu bir anlayışla üstüne yeni bir şeyler inşa etme çabası var. İşte bizim lezzet bekçiliği kavramı orada ortaya çıktı. Ben de, Nazlı da biraz sonra kendi tarafını anlatır. Kuvvetli yemek geleneği olan ailelerden geliyoruz. Bizim mutfağımız hakikaten kuvvetli mutfaklar. Çok değişik kültürleri içinde barındıran, ailelerin kökenleri değişik yerlerden olduğu için. Dolayısıyla bir de merak olarak bu işe meraklı olunca kuvvetli bir lezzet anlayışın oluyor. Başkalarının beğendiği şeyleri beğenmiyorsun. Dışarıda kolay kolay yemek yiyemiyorsun. E, lezzet bekçiliği olayı da buradan çıktı. Ben işin e, yeme yapma kısmındayım ama Nazlı şimdi kendi tarafını anlatır. O da işin tarihçisinde Hı. ama onun da çok kuvvetli bir mutfağı var. Yedim yemeklerim evet, çok güzeldi. Evet. Şimdi biraz Ay, daha olsun. anlat. E, kuzguncuk, e, kuzguncuğu çok seviyorum. Çünkü deniz kenarı, boğaz kenarı. E, ben de bir deniz çocuğuyum. Kırkı denizde çıkarılan bir çocuğu e, biliyorsunuz bizim kültürümüzde çocuklar doğduktan sonra kırklanır e, bir böyle bir ritüelimiz var bu kırk ritüeli Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı farklı gerçekleştirilen bir ritüel. Ben Antalyalıyım ve Antalya'da, Alanya'da da çocuklar denizde kırklanırlar. Kırkı çıktığı zaman eğer de denize girilebilecek bir mevsimseki yılın onayı zaten öyle. Çocuk ayağından tutulur ve denize batırılıp çıkarılarak kırklanır. Öyle bir çocuğum. Orada yine ben de evrenin suyu beni çağırdı, deniz beni çağırdı ki kuzguncuk tahas kadar buldum kendimi diyelim. İşte petekle mekan bizi birleştirdi. Bir tat ortaklığı beraber bir şey yerken sohbet sohbeti açıyor. Bu tatta bir ortaklık var bir duygudaşlık var insan hissediyor. Bu anlamda kuzguncuk bizi birleştirdi ama oldu aslında. Hı hı. Bu arada bir şey soracağım. Mesela iki tip insan var hani mutlaka ne iş yapmak istersin diye sorduğumuzda ay bir restoranım olsun bir kafem olsun diyor ama hani o işi bilmeden söyleyenler var. Bir Hı. de sizinki gibi hakikaten daha kültür içerikli de daha işin özüne dönerek de yapmak isteyenler var. Bu iki tür hayal de bir havada kalabiliyor. Sizin bu hayali gerçekleştirmeniz nasıl oldu? Şimdi herkes yapamıyor çünkü bunu dile kolay şeyler. Aslında birazcık iş deneyimiyle gerçekçi hayal kurmak bunda katkısı oldu diyebilirim. Ee, yapabileceğimiz kadarından başka hiçbir zaman restoranımız olsun diye yola çıkmadık. Restoranımız da yok zaten. Biz yemek sohbeti sohbetleri düzenleyelim derken biraz aslında kendi keyfimizle yola çıktık. Bize keyif verecek konuları, bize keyif hı hı. verecek e, şeyleri belirledik, e, konukları belirledik. Daha sonrası aslında yine e, biraz sular seller gibi gitti. Herkes bu fikri çok beğendiği için konuşmacılarımız da hemen evet dediler. Dolayısıyla ilk 2-3 aylık programımız, her hafta yapıyoruz biz bu sohbetleri, yemekli sohbetleri. İlk 3 e, aylık programımız hemen doldu ve belirlendi. Evet. İşte e, ayın yedisinde başladık yeni yılda kar muhalefetine rağmen işin uğru kaçmasın diye e, o gün de evrenin suyuna gittik kara Hı -hı. rağmen o gün de on kişilerken on altı kişilik bir toplantı yaptık çok da güzel oldu. O e, benim de geldim. Evet senin geldi ilk şehimizde başlattığımız Hı -hı. Şeyin ilk programıydı. İşte böyle yani nasıl hayata geçirdiniz derse aslında bir senelik bir hazırlık süreci oldu bunun hani yemekleri şeyleri reçeteleri malzemeleri Türkiye'nin çeşitli yerlerinden. Getiriyoruz, hani sunduğumuz şeylerde de öyle bir rafinasyon peşindeyiz gerçek Hı -hı. anlamda iyi lezzetli şeyler sunalım gelen misafirlerimize derken onları deneye yanıla. Hı -hı. İşte web sitesini bile kendimiz yaptık her şey, e, çok ev, güzel yapımı. Olmuş. Ha, her şey ev yapımı, gayr ev yapımı, hiç böyle samimiyet Hı -hı. olsun işin içinde. Masanın derken. üzerine sanki böyle bir kağıt örtülmüş gibi değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Hakikat. Hakikatin peşindeyiz gibi tırnak içinde bir şey söylemek gerekebilir belki. Yani hakiki lezzetler, hakiki dostluk, samimiyet, yapmacıksız olmak bunlar giderek çok erozyona uğrayan değerlerimiz diye düşünüyoruz. Ama bunun farklı yansımaları var. İş dünyasında öyle, ilişkilerde öyle İnsan bedenine giren ve ondan hem beslendiğiniz hem haz aldığınız yemekte de böyle olduğunu düşünüyoruz. Ee, tamam tüketiyoruz her şeyi bir şekilde besleniyoruz ama bundan bir keyif almak, haz almak yani biraz epiküryan tarafı da hepimizin var tabii. Bunu niye boşlayalım ama sadece bedenimizi, ruhumuzu değil beynimizi de besleyelim. Bunları nasıl birleştirebiliriz? 10 kişilik bir... E, Masamız var, masa başı sohbeti yapıyoruz. Sohbette konunun uzmanı, o konudaki bilgilerini gelen konuklarımızla paylaşıyor. E, konuyla ilgili yemekler, içecekler eşliğinde tam bir masa başı muhabbeti aslında bizim yaptığımız, yani evlerde geleneksel olarak e, yapılan bütün ailenin, konukların, eşin, dostun haz alarak, zevk duyarak, e, tekrar tekrar gelmek, yapmak isteyeceği e, hı hı. sohbetler ama bunu yaparken mevsimselliğe önem veriyoruz. E, hakiki tatlar olsun, uyduruk, kolaycı şeyler olmasın. Basit, rafine ama doğru hakiki lezzetler ve sunumlar olsun istiyoruz. Hı hı. Orada senin tarih bilgin nasıl işin içine giriyor? Benim pek çok şapkam var. Çevirmenim ve tarihçiyim ve yemek yazarıyım. Bütün bunları da aileden gelen bir hem üretimden gelen güç hem de lezzet üreticiliğiyle birleştirmiş oldum. Çünkü iki taraftan da hem anne hem baba tarafından da yemekle ilgili bir aile. Ta büyük dededen beri şekerci bir ailenin torunuyum. Öteki taraftan baba tarafından da yine hem şekerci hem de tarımla sebze üreticisi bir ailenin, aşıcı, ağaç aşıcısı bir dedenin torunuyum gibi şeyler. Ben her şeyin de daha sonra edinilebileceğini düşünmüyorum pek çok kişinin düşündüğünün aksine. Bir şekilde evren bunu bize bahşediyor aslında aile geleneğinden, görerek, edinerek. Tadarak, dokunarak, o kokuları bütün çocukluğunuz boyunca, bütün ilk gençliğiniz boyunca duyarak, malzemelerin içine elinizi sokarak, o telaşı yaşayarak bunu bir şekilde öğreniyorsunuz. E bir de bunun üstüne tarih okuyup, Akdeniz'de malzemeler nasıl e, kültürler arasında etkileşime yol açmış, e, eski dünyada Amerika keşfedilmeden önce olmayan domatessiz bir mutfak acaba nasıldı, gibi şeyleri okumaya bu konuda araştırmaya, öğrenmeye başlayınca biraz plageri sarmak gibi aslında. Bugün Türk mutfağında domatessiz, domates salçasız bibersiz, biber salçasız pek çok şeyi yapamayacağımızı düşünebiliyoruz. Ama aslında bunlar uzun tarih sürecini Akdeniz'in o köklü uzun tarih sürecine baktığınızda yeni şeyler. Yani plageri sarıp 16. yüzyılda bu yemek nasıl yapılırdı diye araştırmaya başladığınızda görüyorsunuz yazılı kaynaklar mevcut zaten. Ee, zaman zaman sohbetlerimizde bu tür şeyleri de katılımcılarımızla, konuklarımızla paylaşma fırsatı olacağı için de sevinçliyiz değil mi? Peki bir küçük müzik arası verelim. Ondan sonra da devam edelim sohbetimize. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Nazlı Pişkin ve Petek Çırpalı ile birlikteyiz. Kuzguncuk da kendileri lezzet bekçileri. Bir kuzguncuk üzerinde durmuştuk. Nazlı sen de bir deniz çocuğu olduğunu söyledin. Hani boğaz o açıdan önemli ama hani bir sarı yerde olabilirdi. Niye kuzguncuk? Tarihsel olarak baktığın zaman Kuzguncuk e, kültürleri bir arada barındırmış bir e, küçük Boğaz kasabası. Ama hani e, Musevisi, Rumu, biraz daha yukarı icadeye doğru çıktığın zaman Ermenileri ve daha sonra bu tabloya katılan e, Müslümanlarıyla çok kültürlü ve çok e, renkli bir geçmişi olan... E, bir semtimiz hı hı. Ee, bu yapısını tabii ki koruyor diyemeyeceğiz ama e, yine de e, geçmişinden e, şeyler izler barındıran bir çok kültürlülüğü olan e, kozmopolit bir şey biz birazcık da bu programı şekillendirmemize sebep olan evden bahsedelim benim şu anda oturmakta olduğum ev ben Kuzguncuğa geldiğimde çok bir anda kendimi böyle değişik bir dost ortamı içinde buldum, değişik insanlarla tanıştım. Hepsi böyle egosu şişkin olmayan, son derece hani evrenin suyuna giden insanlar. Hı hı. İstedim ki bu ev e, o geldiğinde ki aslında Kuzguncuk'ta böyle bir yer bulmak da zor. Ben Hıdrellez'de ağacın altında bu evi istiyorum diye yaldım. gördüğün şu anda oturduğun evet evet <gülüyor> ve 5-6 ay sonra da bu ev bir şekilde e, benim oldu e, ev beni çağırdı diyorum ben evi istedim o beni istedi ben de bunun karşında kuzguncuk bana bu kadar çok dost ortamı dost sofraları açtı böyle mutlu etti beni bu semte ben bir şey verebilir miyim diye düşünürken çıktı bu şey zaten. E baktık alt katı kocaman bir mutfak olabilecek, bir de kocaman uzun masa koyabileceğimiz bir yer. Ben burası bir bir nevi hani e, semtimizin bir araya geleceği, kapıyı çalanın girip bir şey yiyebileceği, dostların arkadaşlarının kışın içki sofrası kurup toplanabileceği bir yer olsun diye yola çıkmışken daha sonra bu fikre evrildi. Biz burada neden böyle yemek sohbetleri yapmıyoruz? Fikir zaten ortaya çıktığı andan itibaren de kartopu topu gibi oldukça hız kazanarak bir şekilde şekillendi ve hayata geçti. Orada işte Nazlı'nın da <gülüyor> katkısını hiç yatsıyamayız. Onun da Hı -hı. çevresi, benim çevrem. Bir de herkese bahsettikçe herkes e, benim de şu arkadaşım var bak bu konuda uzman işte şu şunun meraklısıdır derken baya güzel bir konuşmacı listesi ortaya çıktı. Değil mi? Bunu şekillendirirken mevsimselliğe Nazlı'nın dediği gibi önem verdik. Birazcık slow food kavramına yaklaştık. Ee, mevsim ne, neye izin veriyorsa pazardan onu alıp soframıza onu koyalım dedik. Pazarımız çarşambalarıdır. O yüzden yemek sohbetlerimiz de çarşamba ya da perşembe oluyor. Hem de haftanın ortasında bir küçük böyle keyifli bir kesik atmış olalım dedik. Hı hı, değil mi? Hı hı. Ama diğer yörelerden gelen malzemeler de var anladığım kadarıyla. Bir bulgur gördüm. Evet. Var var. <gülüyor> ee, bulgur mesela kısırlık bulgur şeyden geliyor. Malatya'daki bir değirmenden geliyor. Ee, ama pilavlık bulgur Mardin'den geliyor gibi böyle. Çok değişik yerlerden değişik malzemeler Hı -hı. toplayarak şey yapıyoruz. Öyle bir network oluşturduk. Anadolu malzeme bakımından tabii çok bereketli. Ee, malzemenin kalitesini, lezzetini veren de tabi coğrafyanın özellikleri. <gülüyor> bir yörenin bulgurunu bir şey için kullanırken başka bir yörenin bulgurunu başka bir e, yemek için kullanmayı tercih edebiliyoruz. Onun için de gerçekten kaynağına gidelim. Bizim kendi evlerimizde, kendi dostlarımıza, kendi soframıza e, koyduğumuz, ikram ettiğimiz... E, ...lezzetleri... ...başkalarıyla paylaşalım. E, hafta ortasında... ...PTN dediği gibi küçük bir lezzet arası... ...verelim ve bunu da... ...başkalarıyla paylaşma imkanımız olsun... ...diye düşündük. E, Anadolu coğrafyasını tabii iyi bilmek lazım... ...böyle bir şeye... ...kalkışırken. E, çünkü malzemeler... ...İstanbul'da her yöreden... E, ...her şey geliyor ama... E, Takip etmek lazım. Kaynağı varken neden e, tahşiş edilmişini, e, değiştirilmişini kullanalım. E, zaten bizim Pete'nin dediği gibi bir lokantamız, bir şeyimiz yok. Öyle bir iddiamız da yok. Biz sadece kendi soframızda olan hakiki, doğru lezzetleri, güzel bir sohbet. Hem midemizi, hem ruhumuzu, hem beynimizi besleyecek bir sohbetle güzel mekanımızda... E, az Kasabı'mızı da paylaşmayı amaçlıyoruz. Güzel paylaşımlar. Ee, i̇nsan hemen başka bir boyuta geçebiliyor. Sahicilik diyorsunuz ya bir de insan ne yerse odur derler ki o da doğru bir şey. Hem yediğiniz hem duyduklarınız hem gördükleriniz gerçekten e, çok şeyde yapmayan bir etkiyi yaratıyor. Hani günlük hayatı bırakıp e, oradaki kaygıları ya da sevmediğiniz şeyleri bir anda çok güzel bir yere geçi veriyorsunuz. Ben o duyguyu yaşadım. Size geldiğimizde çok güzeldi. Bugün de bir toplantı var sanırım. Ondan da bahsedebiliriz. Evet bu akşamda başka bir sohbetimiz var. Ee, Osmanlı mutfağı üstüne sohbet edeceğiz. Ee, tarih programları, tarih kitapları günümüzde çok e, ilgi çekmeye başladı. E, bu tabii çok sevindirici tarihçiler bizler açısından. E, ama tabii bazı şeylerde arada doğrusu yanlışı birbirine her olduğu gibi karıştırılabiliyor. E, biz de yemekle ilgili e, Osmanlı mutfağını biraz anlatalım istedik. Nedir, ne değildir? Akdeniz coğrafyasında diğer uygarlıklardan nasıl etkilenmiştir, bir dönemde nasıldı, daha sonra nasıl oldu, malzemelerin farklılaşması neleri getirdi, bugün çok kullandığımız malzemeler geçmişte var mıydı, yok muydu, geçmişte çok kullanılıp bugünkü mutfağımızda miktarı veya çeşidi azalmış olan malzemeleri nelerdi, saray yemekleri nasıldı bütün bu karmaşık bir iktisadi sistemi olan Osmanlı Saray Mutfağı'nın işleyişi nasıldı gibi konulara değinirken sohbetimizi lezzetlendirecek o dönemin 19. yüzyıl yemek kitaplarından seçtiğimiz bazı tariflerle de sohbetimizi lezzetlendirelim diye düşündük bekleriz Değil mi? Peki bir de e, siteyi de söyleyelim. Merak eden dinleyicilerimiz olacaktır. Not almak isteyenler. Kuzine 34 sohbetleri.com. Kuzine 34 bizim e, 34 kapı numaramız. Isim ararken kendimiz e, Kuzine kavramını uygun gördük. Hem sıcak, hem ocakbaşı, hem ev, ev evin ortamını eskiden oluşturan bir yer bir şeydi kuzineler. Kuzine 34 dedik adımıza. 34 hem İstanbul hem kapı numaramız. Hmm, hakikaten tesadüf, tesadüf değilmiş. Değil. Yani tırnak içinde tesadüf dediğin şey gelmiş hakikaten. Evet. Değil mi? Kuzine34sohbetleri.com web sitemiz hı hı. E programlarımızı, konuşmacılarımızı ve tarihlerini buradan takip etmek ve kayıt yaptırmak mümkün. Bu şeye de istiyoruz Nurhan. Yani e, daha sonra konuşmacıların bahsettiği konuların gezileri de olabilir. Böyle küçük bir kulüp gibi bir şeye evrilebilirse gelen müdavimleriyle, konuşmacılarıyla, herkesin birbirini tanıdığı, hani dost evet. ortamı dedik ya, evet. böyle bir şeye evrilsin istiyoruz. Hı hı. E, çok da para kazandıran bir proje değil aslında bu ama kazandığımız... E, ufak ufak miktarları da üst üste ekleyerek e, Nazlı'yla yazacağımız kitabın Kitap. prodüksiyon maliyetine Hı -hı. ayırdığımız bir fon oluşturuyoruz. Yani hepsi aslında yemek kültürü. Vallahi Güzel. buna bir blog da yakışır tabii. Hani web sitesinin ötesinde. Hı -hı. E, bilmiyorum öyle bir planınız var mı ama çok zevkle var, takip var. ederiz. Hı -hı. Konuk. İngilizce Hı. bir blog pardon lafı bir blogumuz var ee, onu yap, Türk mutfağını tanımak isteyen yabancılar için Hı. oluşturduk buna Hı. da ama bir Türkçe blog dediğin gibi yapacağız Harika çok keyifli bir ortam yarattınız aynı zamanda keyifli bir sohbet oldu lezzetli ben takip etmeye devam edeceğim ara ara yine açık radyoda da konuk ederiz sizi bu gelişmelerden haberdar yani, edersiniz belki konulardan da çok teşekkürler geldi bize Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Kumandada da Ömer'e teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.